Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Kimi insanlar da bilmeden Allah hakkında tartışır ve bu hususta azgın şeytan ve benzerlerine uyar. Zira bilgisi olsa tartışmaz. O şeytanın hakkında yazılmıştır ki, kim kendisini dost edinirse kesinlikle onu saptırır ve o kimseyi,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 ...kendisine zararı faydasından daha yakın olana yalvarır, tapar. O ne kötü yardımcı ve ne kötü dosttur. Şüphesiz ki Allah iman edip de salih ameller işleyenleri... ...alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Elbette Allah istediğini yapar. Kim Allah'ın o peygamberine dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa...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 Misafir bütün mümin insanları ziyarette eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları alı koymakta olanlar bilmeli ki kim orada zulümle yanlış yola sapmak isterse ona pek acıklı bir azap tattıracağız. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik. Bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler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 boğazanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahdır. O halde ona teslim olun. Rasulüm, itaatkâr ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda da sizin için hayır vardır. O halde develer sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerinde Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de, onlardan hem siz yiyin, hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin.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 ancak banadır. Resulüm, de ki, Ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip salih ameller işleyenler için, bir mağfiret ve bol rızık vardır. Ayetlerimizi küçümseyip, akıllarınca aciz, geçersiz bırakmaya çalışanlarsa, kesinlikle cehennem ehlidirler. Yahut,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 ...ve bağlanma olup aynı zamanda onun rızasına aykırı iş ve hareketlerdir. Görmedin mi, Allah gökten yağmur indirir de yer onunla yemyeşil verir. Doğrusu Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Doğrusu Allah elbette iganidir... Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Övülmeye layıktır. Görmedin mi Allah yerde olan şeyleri ve emri kanunuyla denizde akıp giden gemileri sizin fayda ve hizmetinize vermiştir. Göğü de kendi izni olmadan yere düşmemesi için o tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.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 Şüphesiz sen, dosdoğru bir yol olan İslam üzeresin. Eğer seninle dinde mücadele ederlerse, onlara, Allah yaptıklarınızı daha iyi bilendir, de. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında Allah, kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki, Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Çünkü bunların hepsi kitapta,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 Neredeyse ayetlerimizi karşılarında okuyanlara saldıracaklar. Resulüm de ki, size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateş! Allah onu inkarcılara vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi,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 bir takım adaklarla istekte bulunurlardı. İşte Yüce Allah bu ilkellik ve cahiliye adetlerini veciz bir şekilde bildiriyor. Onlar Allah'ı gereği gibi anlayıp takdir edemediler. Doğrusu Allah çok kuvvetlidir, mutlak üstündür. Allah meleklerinden de insanlardan da elçiler seçer. Bununla birlikte kesinlikle Allah her şeyi işitendir, görendir.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 Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkurt